Bahatullah Rabbül-Alemin, ve alaikbete lil-mertaqin, ve salat ve selamü ala sîdina ve nabihi ve şfiyina Muhammed, ve ala alih ve Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ve Müminon ve Müminat bazı them ablial bazı. bil Mağroof ve yenhun Allah Ülāik seyrhamhumullah. İnnallah aziz, hakim. Salatallahulazim. Ve belli ana Rasulünnabiyyülkareem. Ve nâmnu aleyhizālik min al-shākirin al-shāhidin bikalbün sālim. Çok aziz ve pek muhtaram Müslümanlar. <gülüyor> Derslerimizde hemen hemen her derste ifade ediyoruz aklımızın düşüncemizin istidadımızın icabı halıkı zülcelalimizden dünyada ve ahirette saadet istiyoruz kurtuluş istiyoruz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 biz müminler olarak zora talibiz inşallah. Farş aynat sahih bir hadisi şeriflerinde Ela inne silati Allahi galiye Ela inne silati Allahi galiye Ela inne silati Allahi diye buyuruyorlar. Allah'ın metaı pahalıdır. Allah'ın meta'ı pahalıdır Allah'ın meta'ı pahalıdır Peygamberi Zişan Efendimiz üç defa böyle rahmetellil alemin neşesine sahip olan en yüce peygamber bizden büyük gayret büyük feragat büyük fedakarlık istiyor muhterem eminler ama her çibadabat cehennemden süratle uzak olmanın yolunda Allah'ımızdan hem dünya ve hem de ebedi ademin ebedi alemin saadetini niyaz ediyoruz İnşallahu Teala muhtemel Müslümanlar yol belli nizam belli mürşit belli yol İslam yolu daraballahu meelen meselen, meselen t kan Peygamber Efendimiz böyle yerde de çizarak bir gün tarif ettiler. Dos doğru bir yol. Hemen hemen her deste benden duyuyorsunuz ve en haza sıratı müstakimen fetteb'uhu ve la tetebu suble fetetarraq bikum Benim mutlak ve muhakkak sıratı müstakim cennete giden en doğru yolumdur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 bu yolda bir rehbere ihtiyaç var, çünkü Havfi, Hatar'ı çok derin bir yol. Sağında, solunda, Mevla muhafaza buyursun, korkulu şarampolları var. sırat müstakimde yolu bilen bir rehber ve delile ihtiyaç var. O da Peygamber Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem'e Muhterem cemaat, eğer bir insan sırat müstakimde yürürse,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 Yemurun bil maarohu ve yanhouna an ilmunkar. Yarın inanan erkekler mümin olan erkekler, inanan hanımlar mümine olan hanımlar, bahluhum evliye, bazı bazısı bazısının yaridir, dostudur, yaveridir. Geçen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 Ezerden ebede Müslümanları kemale erdiren ve müminleri en güzel neşeye ve hale ve kemale kavuşturan İslam. Ve biz de elhamdülillah Müslümanız muhterem müminler. Hep beraber hamd ediyoruz değil mi? Alemlerin güzel Rabbine biz müminiz ve Müslümanız elhamdülillahi teala. Şu halde aynaya baktığımız zaman üzerimizde bu nuru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 Etrafına karşı saygısıyla, mahlukata karşı şefkat ve merhametiyle mümin daima melek, haslet ve pırıl pırıl adeta dünyamızı zinetlendiriyor desek yerli yerine cümle oturmuş olur muhterem müminler. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de müminin fert olarak vasfı, estağilu billah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجُلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَاَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ Yani camimizi dolduran Müslümanları birer birer mümin olarak şöyle bir tedkit ve taharriyden geçirdiğimizde mümin olarak bu sıfatlar üzerinde bulunması gerekir. Allah böyle diyor Kur'an'ından. Müminler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 Kur'an-ı Kerim'in ayetleri o müminin yanında, o müminlerin arasında içinde okunduğu zaman imanlarının nuru artar. Kuvveti ve gücü ziyadeleşir. Aslında Maturidiye'ye göre, eyme Hanefi'ye göre iman ziyadelik ve noksanlık kabul etmez muhterem Müslümanlar. El-İmanu la yezidu ve la yenkus ve fakat kemalat itibariyle, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri itibariyle ziyadeleşir ve ziyadeleşir ve ziyadeleşir. Ebubekir'in Sıddîk hazretlerinin imanı gibi belki üç, belki beş, belki on, belki bin imanı tartacak güce erişir. Sohbetlerde devamlı geçiyor. -murselin, Hazreti Hz. Ebubekir'in Sıddîk hazretlerinin imanından bahsederken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 Yüce niyaz ediyoruz. Sıddık-ı Ekber'in imanından neşe almayı bizlere de nasip etsin inşallah. Muhtemelen Müslümanlar bir müminin halinden bahsederken ikinci vasfı buymuş. Kur'an'dan zevk alacak. Kur'an okumaktan haz duyacak. Kur'an nizamına ittiba ve iktidaha etmekte neşesi ve sururu artacak. Kur'an dinledikçe imanının kemalatı, nur ve feyzi taşacak. iki. Üçüncüsü وَاَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar Rablerine de tevekkül ederler. Muhterem Müslümanlar, gerçek müminler dünyevi işlerinde tedbirlerini alır, Allah'a tevekkül eder, teslim olur, itimad ederler. Yani bir mümin mutlaka Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip itimad edecek. Yoksa Müslümanlar dünyacıların dediği gibi ben yaptım ben yarattım dedi mi belasını buldu demektir. Allah'ımız muhafazadır. Ehli sünnete göre el abdü kasibün ve rabbu halikun muhterem ehl Ehli sünnete göre el abdü kasibün ve rabbu halikun kul kesbeder çalışır, kazanmak için terler, rahmeti indiren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 kabuğunu çatlatacak. Oradan gelen filizlerden başaklar meydana gelecek ve alem bununla meşgul olacaklar. Yoksa Cenabı Halik'izünceler ve Kemal Hazretleri rahmetini indirmedi mi? Herkes kalmış demektir. Semanın bakır, yerin tam takır olduğunu düşünün. Ya muhterem müslümanlar, bazen ciyak ciyak bağırıyorlar. Mahsul kalkmadı.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 Gerçi ana dersimizde de geçecek ama müminin vahzından bahsederken şu ayet kelimeyi tamamlayın bakınız اَلَّذ۪ينَ يُقُيمُونَ سَلَاةَذِ مِنْ مَارَجَكْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar ki namazlarını kılarlar ve Allah'ın verdiği şeyin zekatını vererek müminlere, fakirlere, gariplere, yolculara, mücahitlere ehli ihtiyaca ellerini açarak şarıl şarıl infakta bulunurlar اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ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 Hesap ederek verirler. Onlar işte hakiki müminlerdir. اُلَّاٰئِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّٓا Muhtacız, elimizi arşa açıyoruz. Maksudumuza ermek, muradımıza nail olmak için Mevla-i temiz gönüller, temiz eller, temiz rızıklar, temiz kalpler, yıkanmış ruhlarla dua ettikten sonra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 sahipler istiyoruz Rabb'ül Celalimizden. Bu bir duadır muhterem Müslümanlar. Ve ma zalike alallahi aziz. Allahu Zülcelal isterse mani yok kalk edecek inşallah odan. Hazreti Ömer bir kapının önüne geliyor. Kulak veriyor. Bir anneyle kız şöyle konuşuyorlar muhterem Müslümanlar. Mesela daha iyi anlaşılacağı için misal veriyorum. Devri Ömer'den radıyallahu anh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 Hatun, bize mal ve servet değil, asalet lazım, asalet diyor. <gülüyor> Oğlunu evlendireceksin, asalet lazım. Kızını vereceksin, gelineceksin, asalet lazım. Kolunu arkadaş takacaksın, asalet lazım. sır verip dert dökeceksin, asalet gerek. Bir davada beraber can ve baş vereceksin. Yanındaki arkadaşın da asalet gerek. Ve hakede ve hakede Mümin kardeşlerim,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 o ihsan İhsan nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz böyle cevap veriyordu Sallallahu aleyhi ve sellem. El en tabudallaha kaenneke İhsan Allahu zülcelal'e öyle ibadet edeceksin ki onu görüyorsun gibi. Diyor musun benim kardeşim Giderken, gelirken, dururken, yürürken, bağda, bahçede, handa, hamamda, çiftte, çubukta, camide, çarşıda, yolda ve evinde, kulübede ve karanlık gecede ve çağ ortasında Rabbim Rabbini görürcesine. Felem tekün tarahu fe yarak. Eğer sen onu görmüyorsan, o seni görüyor. İhsanın ikinci mertebesi makamı bu. Sen onu görmüyorsan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 bir şeye bakarken Allah'ın beri görüyor. Mahzulu bir şeye baktık mı, baktık mı yüzümüz kızarmalı, dilimiz titremeli, ondan çekilmeyiz diye. Rabbimiz görüyor çünkü. Gayrı şu bir şey dinlerken Rabbimiz görüyor. Ve hak eda, ve hak ede. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri ve sahabe ve selefin edebi, edebi böyleydi. Allah'ı görürcesine...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 Mümin her hâli karda hayır üzerinedir. Padişah-ı Şerif. El müminü bi hayrin ala kulli hal. Her hâli karda mümin hayır üzerinedir. Yanında kimse görsün veya görmesin, tarlasının ortasında veya çöl ortasında veya dağın tepesinde ve şahikasında olsun, daima hayır üzerine olacak. Hani Bazen dedelerimiz söyler ya, hayır konuşacaksan hayır konuş diye. Hadisin mahali o muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. <gülüyor> Men kana yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahir felyekul'l-hayra em liyaskut. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Eğer bir kimse Allah'a ahirete inanıyorsa hayır söylesin veya sükutasın. etsin. Men kana yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahir فَلْيُحْزِنْ جَعْرَهُ Bir kimse Allah'a ve ahirete inanıyorsa komşusuna iyilik etsin. وَمَنْكَانِ الْيُوْمِنِ بِالْلّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُبْلِنْ zayfahu Bir kimse Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Peygamber Efendimiz bir çırpıda üç tane un deyi beyan ediverdiler muhterem Müslümanlar. Münasebet alınca daima söylüyorum. Müştehidimiz İmam-ı Azam Efendimiz'in yüzünün kaşı üzerinde Kulil hayra ve illa fesküt yazılıymış. Kulil hayra ve illa fesküt. Ya hayır söyle, ya sükut et. Mümin kardeşim, mahşerde iflas etmemek istiyor musun? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, mahşerde iflas etmemek istiyor muyuz? Dilimizle konuşacağımızı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 yazıklar olsun sana ya muaz mahşerde insanları burlu üzerine ateşe sürükleyecek olan dilleriyle kaldırdıkları hasatlarıdır bu Peygamber Efendimiz dilleriyle kaldırdıkları hasatlarıdır öyle olunca hıfzul lisan selametül insan muhtemelen bunu şun için söylemiş oldum kamil bir mümini anlamak için diline Kulak vermek kâfi. Birçok. Birçok ölçüleri var. Birçok ölçüleri var. Kamil demeyim de Hacı ve Hocamız Hocamıza efendim kamil mümin filan demişler. Babam kamil insan diyorsun. Ben kamilinden geçtim. Sen ma insan gösterdiği vermiş Hocam Efendi Hazretleri. Yani kamil mümin olarak tabi Rabbimizin gök kubbesi altında neler var da muhtemel Müslümanlar evvela kendi nefsim için söylüyorum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 heyyinun leyyinud cevadun semhun lehu hudukun hasen mümin kardeşim eğer şu bir hadisle hepimiz amel etsek kapı camiindeki şu cemaat alem İslam'daki bir buçuk milyar kurtulur ve memleketimizde ne anarşi ne kötülük kalır şu bir hadisteki vasıflar eğer hepimiz amel edecek olsak hocam çok mühim herhalde neymiş o El-mü'minu heyyinun, leyyinun, cevâdun, semhun. Mü'min, mülayim insandır. Mü'min, suhuletli ve kolay tabiatlı. Etrafına karşı yükü olmayan insandır. Cevâdun, mü'min, sahi ve cûmet kişidir. Etrafı, ata ve ihsanını görür ancak. Cimri değildir, fakir değildir, cevâd insandır. Lehu hulukun hasen.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 o kimse düdüğü çaldı demektir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan rahmeti ilahiye ermiştir. Resulünün ahlakıyla ahlaklanan da şefaati Mustafa'ya nail olmuştur. Evliyanın ahlakıyla ahlaklanan da himmet almıştır. Değme gitsin artık muhterem Müslümanlar. Dünyada da mesut, Ölürken güle güle ölecek. Mahşerde de gülerek huzurullaha gelecek. Akıbeti de cennettir inşallah. Evet. Muhtemelen Müslümanlar, şurada ta genç hocalığımda bir notum var bakınız. Müminin, gerçek müminin dört tane ahlakı varmış ki bu ahlak ebdal denen, büdela denen,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 yani bir mümin de biri olsa dünyaya yeter denecek kadar mühim bir vasıf. Birkaç vasıf. Bir, sehavetün nefs. İki, selametü, selametü sadr. Üç, el rahmetü halk. Dört, el nasihatü lil müslimin. Muhtemel Müslümanlar, ebdalin bu dört ahlakı hepimiz için çok lazım. Hocalara başla lazım.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 Abdalin birinci vasfı bu. Yani ne demek? Hakk'a hizmet yolunda şairin dediği gibi muhterem Müslümanlar. <gülüyor> bedenimde bin canım olsaydı kaş. Eski Arapçayla. Efendiler, eski Türkçeyle. Bedenim de bin canım olsaydı kaş. Her biriyle bir kez olsaydım feda sana diyor. Her biriyle bir kez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 bir gün yalvarıyor, elini açmış arşa, boynunu bükmüş, kıbleye dönük, Resul-ü buzurunda huzurunda böyle dua ediyor. Ya Rabbi, benim vücudumu öyle genişlet ki, cehennemi benim vücudum doldursun içine düşen bir tek insan, insan ve Müslüman kalmasın, yanmasın diyorum Allah'ım, diyor. Ebu Bekir Sıddîk, <gülüyor> Muhterem ve bakınız Sıddî hayatına, eserler ve kitaplara bakınız böyle diyor.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 Bediüzzaman öyle diyor muhterem Müslümanlar. Eğer benim ateşte kalmamla ümmeti Muhammed cennete girecekse Allah'ım şahit ol ben ebedi kalmaya razıyım diyor. Bu da Bediüzzaman'ın muhterem Müslümanlar. Demek ki Bediüzzaman'la Sıddık-ı Ekber arasında geçen bütün erbab-ı kemal sehavetün nefs. Kendilerini İslam ve Allah yolunda feda etmekte zerre kadar tereddüt etmemişler. Bir, sehavetün nefs. İkincisi...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 gönlümüzde kötü bir niyet bulunmasın ve la tecalti kulubina gillen hafızcım öyle mi lillezine amenu rabbena inneke rahim. katiyen gillimiş olmayacak selamet sadır çemen kesiyorum ezanımız okundu. okundu mu Hüseyin evet efendim üçüncüsü el rahmetü lil halk karıncadan file bir kassa insanoğluna azami merhamet sahibi olmak ebdalin üçüncü ahlakı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 Ya Abdallah, Abdillahi İbni Mesud öyle diyor. Ya Abdallah, Tuba leke rahimen liberiyeti, Liberiyetillah, İnkünte raufen liberiyetillah. Ya Abdullah, Allah'ın bütün mahlukatına merhametli olursan ne mutlu. Allah'ın bütün canlarına karşı rauf, şefkatli davranırsan ne mutlu. Abdillahi İbni Mesud dönüyor. Ya Resulallah,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 ebdalin dördüncü ahlakı muhterem Müslümanlar bugün gene ilk fıkrada kaldı kayıcının kalan kısmına geçemedik gelecek cuma dersimizde inşallah kalan kısmına geçeceğiz emri bil maruf ye nehyanil münker bahsi dördüncü bu, bu muhterem Müslümanlar ve nasihatü lil müslimin kıymetli kardeşlerim ebdalin büyük velilerin, kamil insanların dört ahlakından dördüncüsü karşısına gelen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 İnnâl <ınlų> insanî lâfi husur, illa alâdin ve amelü salihât ve tavasûbül hukû ve tavasûbüs sabr. Okurlar, Sadakallahü alîn der, ondan sonra dağılırlardı. Kısaca mana veriyorum. Vel asr asla kâsem ederim ki, İnnâl insanî lâfi husur. Allah böyle buyuruyor. İnsan cinsi, insan nevi husrandadır, helaktedir, felakettedir, ziyandadır. Ancak mütesna olanlar illa'llezîne âmenû ve âmilüssâlihâte. İman edip güzel güzel ameller işleyenler. Sonra ve tevaasav bil ve hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler mütelemiller. Dinlediniz değil mi? Bütün hemcinsimize, bütün kardeşlerimize iman ve salih amelden sonra hakkı tavsiye edeceğiz. Ya ama hocam beyimizin keyfi öyle demiyor. Onun keyfine göre yapacak mısın? Ey vallahi yapmayız. Müslümanlar, beyimizin keyfi kendine göre hoca istiyor, kendine göre söz ve lakırt istiyor, kendine göre sohbet istiyor, kelam istiyor. Ey vallahi bin kıyamet kopsa, yapmayız ve yapmayacağız. Allah'ın Kur'an'ında buyurduğu neyse, Hazreti Rasul'ün getirdiği neyse. Ashab-ı Kiramın ışık tuttuğu hakikat ve gerçekler neyse, biz Osmanlıyız. Osmanlı Sultanımızın, Sultanlarımızın, büyüklerimizin, dedelerimizin gösterdiği neyse, onların üzerinde mutale yürüteceğiz, hakkı ve sabrı tavsiye ederek öleceğiz. İnşallahu Teala. Ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. Aşhedu Allahu İla وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Kelime-i, tayyibe-i, münciye mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasib-i mukadder eyleye Hakkı hak bilip hakka ıttıba, batılı batıl bilip batıldan iştinap eyleyen zümre Salihine Mevla ilhak eyleye Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara edalar nasib ve mukadder eyleye Cümlemize ve bütün inanmış kullarına Cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzet al yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil aleminel fatih.